Çalı göklere ahım şereri döne döne, yandı kandili spihrün ciğeri döne döne. Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın, zevki şevk ile bir yürcanı seri döne döne. Şam-ı zülfünle gönül Mısri harap oldu deyü sana iletti kebüter haberi döne döne. Sen olasın deyü yer yer asulu bayineler, gelene gidene eyler nazarı döne döne. Ey Necati, yaraşur mutru bir şeyh raks urup okuya bu şiir teri döne döne. Ne zaman doğduğu hakkında bilgi olmayan, yazdığı şiirlerle zamanın padişahlarının bile dikkatlerini çeken, divan edebiyatımızın bugünlere ulaşmasında büyük katkıları olmuş, geniş bir divanı günümüze kadar ulaşmış Necati Bey'i ve şiirlerini konuşacağız. Sevgili üstadım Hayat inançla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Safa bulduk. Önemli bir konu üzerindeyiz bugün. Evet. Necati Bey merhum, ee, en önemli şairlerimizden biri. Yani bizi takip edenler her şair için aynı şeyi söylüyor der mi bilmiyorum ama e, cidden öyle. Necati Bey, nirengi noktalarından, dönüm noktalarından biri. Klasik şiirimizin tarihine bakıldığında ilk büyük olarak Hoca Hani hatırlanır, bilinir. Sonra Ahmet Paşa'dan söz edilir ve ondan hemen sonra 20-25 yıl sonra doğduğu anlaşılan Necati Bey merhumdan bahsedilir. Sultan Fatih dönemidir. Fatih merhumun e, gençlik sonrasından başlayan şöhreti e, oğlu II. Bayezid zamanında da devam etmiştir. Ee, artık klasik şiir, divan şiirimiz Necati Bey'le, ondan önce de Ahmet Paşa'yla oturmuştur. Yani rahat aruz uygulanmaktadır Türkçe'ye. Türkçe, Türkçe e, Arabi ve Farisi kelimelerin e, Türkçeleştirilmesi ve alınmasıyla epey zenginleşmiş, renklenmiştir. Ve artık e, gerine gerine söyleyebiliriz ki bir Türk şiiri vardır, klasik Aruz tarzında bir Türk şiiri vardır. Necati Bey bunun en büyük şahitlerinden biri. Bir nükte anlatılır. Necati Bey dedim ya Ahmet Paşa merhumdan biraz sonra vefatı biliniyor kesin olarak gününe kadar biliniyor 1509 fakat doğum yılı bilinemiyor. Bıraktığı divan sayesinde yaşıyor. Kendisinden 20-25 yıl önce vefat eden Ahmet Paşa'nın bir beytiyle mana cihetinden ona nazire olan Necati Bey'in beyti o zaman 8-10 kişi sohbet sırasında kendi aralarında yarıştırıyorlar. Hangisi daha üstün? Hangisi şairlikte daha ileride gibi. Geçen programlardan birinde de kısaca temas etmiştim. Daha doğrusu geçen hafta Ahmet, geçen hafta Ahmet Paşa yanarken anmıştık hocam. Yani elim öyle tutayım ki yar diyor elimi kesseler de eteği kesseler de fark etmez tarzında. Ona Nazire Necati Bey'den beyitleri tekrar okumuyorum tekrar olmasın diye. Hanginiz üstünsünüz diye Necati Bey'e sorulduğunda şaşıracak bir cevap veriyor. Ahmet Paşa merhumu, ustayı öne çıkaran, onu yücelten bizim dirimizden bile onun ölüsü üstündür. Her ne kadar benim adaşı olduğum peygamber Hazreti İsa aleyhisselam diri olarak göğe çıktı ama toprakta yatan Muhammed aleyhisselama onun yoluna, şeriatına tabi, ona ümmet olma e, duasında bulundu. E, o halde o ölü ben diriysem de üstün odur. Usta, ustaya ihtiram, ustaya saygı. E, pek örneğine rastlanmaz böyle şeylerin. Şair kısmına bir şey sorduğunuzda o kendini över. Ama burada bir, büyük bir istisna olmuştur. Necati'nin dirisinden ölüsü Ahmet'in yeydir ki İsa göklere avsa yine adam uğrur Ahmet'ten diyerek tarihe bir not düşmüş. Necati Bey merhum denince ondan örnek beyitler böyle birkaç tane çakar zihnimde. Çok meşgul olduğum bir şair. Çünkü hakikaten divanı da hacimli. Böyle kana kana okunacak bir divan. Bu vesileyle sen de gördün ki işte. Evet. Sen de iyi kaptırdın bu. yani Allah, hocam, Allah hayırlısını versin. Yavaş yavaş böyle o, o lezzeti alınca başka bir keyif oluyor yani. Hay esirge sen seni can ele girmez derler. Can için gam yemezem can ise canan değil a. Zor bir edif seçmiş değil a. Yani bugünkü Türkçe söylersek buna değil ya dememiz gerekir. O manada söylüyor. Hay esirge sen seni can ele girmez derler. Can için gam yemezem can ise canan değil a. Yani şu demeye gelir. Dostlarım benim pervasız tutumumu görüyor da ölümün üstüne üstüne gittiğimi falan görüyor. Ne ateşten ne demirden korkarım ne oktan ne mızraktan. Ee, bu pervasızlığımdan dolayı bana da acırlar. Yahu bu canının yedeğimi var. Canını korusana canını muhafaza et bak ölüp gideceksin filan diyorlar. Ben de onlara cevaben derim ki yani bahsini ettiğimiz şey candır neticede. Çıkarsa çıksın. Canan değil ki titizlemeyim. Şimdi şairlik kitabı işte bu, bu kadar. Yani canan için gösterilen hassasiyeti, titizliği, onu koruma gayretini canı için layık görmeyen bir yaklaşım, bir şiiriyet. Büyük ustadır. Ustadan seçtiklerim arasında bir kıta, üzerinde çokça durulmaya değer bir kıtadır. Yani biraz da... ...manası cihetinden müsaadenle şöyle birkaç dakika... Evet Bir, murabba. ...Murabba... ...Dila... ...ne demek murabba? Matematikte kare... Evet. ...dört, dört eşit kenardan da kare... Rabia dört, Erba'a... ...Edebiyatta da dört Mısra'dan ibaret kıt'a... ...efendim... E, ...şairler hünerlerini murabba da... ...çok gösterirler... ...yani orada biraz daha kısa olduğu için... ...mana yoğunluğu... ...imkanı var... Şimşek gibi çakar, vurur, geçer filan. Birçok şair için Murabba sanatını en rahat gösterdiği üsluptur. Sonra gazeller de öyledir. Yani biz de en çok bir divan açtığımız zaman gazellerden başlamayı, onları okumayı severiz. Pek çok okuyucu gibi. Sözünü ettiği Murabba'da Necati Bey şunu diyor. Dila can ise maksudun var ol gonca da henden geç. Ya hodlâ lillebi ise muradın meydiyenden geç. Bülent oldunsa baş eğme necati vaz'ı destara. Özün meydanı aşk içre ile kefenden geç. Redif çok güzel. Geç redifi çok güzel. Önündeki kafiye zengin enden kafiye. Her beytin sonunda. Şundan geç bundan geç. Yani anlatım gücü var seçilen redifte üslupta. Vezin harika. Mefailin, mefailin. Çok güzel. Bu işin teknik kısımlarını bir tarafa bırakalım. Bakın şair ne diyor? Aşka hevesli gördüm seni. Hani bu denize giresin var sanki öyle görünüyor. Bak işe başlamadan önce sana diyeyim ki kendini bir kontrol et. Eğer canın tatlıysa canına önem veriyorsan bir daha düşün. Çünkü aşkın Özelliği şudur, canı ilk taksit olarak peşin alır. Yani can hem can hem aşk olmaz. Can derdinden vazgeçmelisin. Yok bu aşamayı geçtin, kararını verdin ve aşk yoluna girdinse şayet, rey aşka girdinse şayet, ee, zaten sarhoşsun, içecekler seni ilgilendirmez. Yani sana uzatılan kadeh falan olursa elinin tersiyle it. Çünkü onu içenler sarhoş olmak için içiyor, sen zaten sarhoşsun. Zaten aşkın sarhoş oldu. İşte bu bizim edebiyatımızdaki temel nükteyi ortaya koyuyor. Homeros dermiş ki, demiş ki, şarap içmeden şair olunmaz. Bizimki de cevap veriyor İbni Farid, biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. Eyvallah. Yani bizde sekr, sarhoşluk, sekran kelimeler ile anlatılan şeyin bambaşka bir şey olduğunu Batı alemine hem de Homeros'un şahsında böyle net bir cevap da veriliyor. Bu beytte de işte o söyleniyor. Buna benzer tarzda Şeyhülislam Yahya merhum def da olmazız muhtaç, cam cam gibi aşıkız biz, aşıka eğlence olmaz gam gibi diyor ki yani çok uzun durmayalım Yahya merhumu ileride değiştireceğiz. Şeyhülislam Yahya Osmanlı tarihinde Ebu Suud Efendi'den sonra en karizmatik adından en çok söz ettiren Şeyhülislam'dır. 94 yıl yaşadı. Klasik şiirimizin en büyük ustalarından biridir. Baki'den sonra anılan ikinci gazel serahadır. İkinci gazel ustası odur. Yani genel kabule göre. Okuduğum beyitte diyor ki Cem diye biri varmış, İran hükümdarıymış, üzümü suyunu sıkıp onu öyle fermente ederek e, o içecek hali, malum içecek haline getirmiş. Bunu içerek de dumanlanıp derdinden, gamından kurtulmak istiyormuş falan. Cem'in kadehi diye de dillere düşmüş. O onun problemidir. Biz gam ile eğleniriz, gamdan kurtulma kaygımız yok ki ihtiyacımız olsun. Biz Bizim için değil o içecekler diyor. Yani aynı İbn Farid'in dediği gibi bir sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. Son iki Mısır'a da vahzimize dönüyorum. Evet. Necati Bey. Bey. İlginç bir nükte. Bülend oldunsa baş eğme Necati vaz'ı destara özün meydanı aşk içre şehideyle kefenden geç. Şimdi bu beyti bu iki Mısır'a daha doğrusu anlayabilmek için bazı ön bilgilere ihtiyaç var. Klasik dönemde yani bundan yaklaşık e, bir, bir buçuk asır önce Yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığımız geleneğimizin bir e, işareti, bir esprisi var. Sarık var ya sarık, başa sarılan sarık. İşte bir taraftan sünnet kavliyle dini değeri ve şeyi vardır, kıymeti vardır. Bir taraftan da sarık uniformadır. Yani kadıya bir sarık sarılır, vezire bir sarık sarılır. Ne bileyim efendim, reisül küttaba. Beyi gösteriyor. Küttbeyi göster. Uniformadır yani. Şimdi diyor sana diyor bu üniformayı vermek için başına sarık sarmak için merasim yaparlar diyor. Olur ki diyor yücelir yükselirsin falan sakın eğilme diyor. Hiç eğilme sarığı almak için bile eğilme. Ancak şu da vardır geleneğimizde işte ona işaret etmek istiyorum. Sarık sadece üniforma değil ki aynı zamanda kefendir. Böyle kabul edilir. Yani başındaki erkeğin başındaki sarık kadının belindeki kuşak kendisi için kefen telakki edilir, kabul edilir. Bu bunu fikri bile insanı ölümü unutmadan yaşamaya sevk eder ki hayatın mutluluğu da o değil mi? Lezzeti de o değil mi? İnsan ölümü unutmazsa güzel olur olma ihtimali vardır. Yani eee tezakküri mevt başlı başına bir Değerdir, bir derstir bizde, bir eğitim konusudur efendim. Bu defa kişi diyebilir ki yahu ben makama heves ettiğimden almayacağım o sarığı başıma kefenim olsun diye alacağım. Eğilme diyorsun ee, diyecek olsa cevap peşin geliyor son mısrada. Özün meydanı aşk içi şehit eyle kefenden geç. Öyle yaşa ki aşk meydanında şehit ol ve bilirsin ki şehide kefen gerekmez. Şehit üzerinde ne varsa Onunla defnolulur. Hani birkaç hafta önce işlediğimiz Kadı Burhanettin merhum da döşeğinde ölen yiğit murdar olur demişti ya. Evet. İşte yani eğilme. Hani Mehmet Akif'in de mısrağında dediği gibi rükü olmasa dünyada eğilmez başlar diyor ya. İnsan ancak Allah'ın huzurunda eğilsin, eğilmeli. Hiçbir şey karşısında eğilme. Mesajını şairimiz bu. Murabbada, gayet kalıcı bir şekilde unutulmaz bir şekilde söylemiş geçmiş kolay değil 1509'dan bahsediyoruz azizim ya 2009'da 500 yıl olmuş 500 yılı geçmiş bak 9 sene bunca zaman anılmaya layık görülen çok kimse yok çok şey yok yani, çok padişah işte şu yani, yani böyle Hatta öyle tabii, hatta, dünya makamı olanların hiçbirisi kalmadı hocam. Sen İbrahim e, sen anlıyorsun o dönemin padişahını hatırlamazsın bile. Yani gönül sultanları işte gön insana dokulanlar, gönül sultanı olanlar e, hatırda kalıyor. Bir başka Dokunaklı Beyti. Ya yani Necati Bey deyince benim aklıma düşenleri not aldım. Evet. Leşkeri gam ben gedayı öldürür yoldaşlar. Padişahı aşkata bir sipahi yok mudur? Gam askerleri üzerime geldi. Aşkın zebunu oldum. Çaresiz kaldım. Aşk padişahının emrine tabi bir kahraman, bir sipahi yok mudur ki beni kurtarsın diyerek bir sızlanma görüyoruz. Fuzulinin çok meşhur bir beyti vardır. Hani ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım vardı sabahdan gayrı. Kapımı Seher Yeli'nden başka çalan da yok. Öldüğümde kabrime toprak atacak Seher Yeli'nden başka bir kimsem. kimsem de yok. Yalnızlığı hakikaten çok lirik güçlü bir şekilde ifade etmiş. Bu beyt kendisinden önce gelen Necati Bey'e naziredir. Necati Bey'in ise beyti sanki yani belki, belki daha güçlü yani onu bile söyleyebiliriz. Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölecek. Bir avuç toprak atar badı sabahdan gayrı. Benim için ağlayın. Merhametiniz varsa bana ağlayın. Çünkü kabrime toprak atmak üzere sabah rüzgarından başka kimsem yok diyor. Bu beytin talihinden daha talihliymiş ki Fuzuli'nin beyti dillere düştü. Herkesçe bilinir. Bu unutuldu. Halbuki Necati Bey bu beytte de görüldüğü gibi cidden çok büyük usta. Baki'lerin, fuzulilerin müjdecisi işte artık kendisinden sonra ihtişam dönemi başlıyor. Tabii içinde bulunulan tarih kesiti de şairi etkiliyor haliyle. İnsan etrafından etkilenen bir mahluk. Bunun aksi mümkün değil. Büyük devlet, büyük iddialı fetih gerçekleşmiş, büyük devlet ama yani Kanuni döneminin ihtişamı da yok yani yani bu şiire yansıyor işte ustalar da bunu görüyorsunuz Necati Bey'in <gülüyor> bir diğer beyti demin sen okudun ya girişte o döne döner edifli gazel evet. çok enteresandır bazı gazeller böyle şanslıdır birçok şair tarafından nazireler yapılır tahmisler yapılır yüzlerce yıl döne döne gider bu gazel öyle bir gazeldir evet. Ayağı yer mi basar zülfine berdar olanın zöle. Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın zevk zevk şevk ile yürür canu seri döne döne. Şimdi dar ağacında idam edilen biri, bette resmi çizilen e, ayağı yere basmıyor. basmıyor. İpte de döner. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola döner böyle ve böylece can verir. Sevgilinin zülüfleri dar ağacındaki ilmeği andıran kıvrım gibidir. Ve aşık o zülüflere asılmış gibi tahayyül eder kendini. Üstüne üstlük, büyük de bir dert vardır. O zülfün her telinde asılı bir aşık vardır. Yani ...sayılamayacak kadar çok rakiple mücadele halindedir. Yalnız değildir ki. Derdi çoktur. O kadar rakip var. Her, biriyle, her biri kendisi için derttir, yüktür. Oraya asılmak tek arzusudur. Başka bir şey istemez ama bu ölüm demektir kendisi için. Senin zülfüne asılayım da diyor... ...seve seve canı başı veririm diyor. Zevkle diyor, şevkle veririm canın lafı mı olur diyor. Şimdi işte bizde bu hep aşkı, sevgiyi can ile teraziye koymak muhatap. Belki insandan kıymetli varlığı herkeste evet. eşit olan bir hak olduğu için de olabilir hocam yani. Yoluna canım reva etsem gerek cana dedim. Bin hış bile baktı yüzüme dedi ki canın mı var. Eyvah. Hayali Bey. Ya yani ben diyor Eyvah. canımı feda etmeyi teklif ettim sinirlendiriyor işimle vakti diyor, diyor sen daha hala can mı var? Yani demek ki canı veriyor olmak da bir şey sayılmıyor yani. O zaten peş, o zaten benim diyor. Peşin yani. O peşin, o, peşin, benim o zaten benim. benim. Sen başka vereceğim. Bir de canım mı var diyorsun, hala diyor. Karşımda candan mı bahsediyorsun? Necati Bey'in çok meşhur bir diğer gazelinde sevgilinin yüzündeki nikap örtü ile oynayan onunla oynar redifli gazel. Bu da çok esaslı bir gazel olmuş. Daha Fuzuli'den ona bir nazire var ki yani böyle evlere şenlik. Ee, gönül cemali mu anber nikab oynar. Hakir zerreyi gör ki afitab ile oynar. Vallahi Abdullah bu enteresan bir şey ya. Bir daha okuyorum beyti bak. Gönül cemalim onber nikab ile oynar. Hakir zerreyi gör ki afitab ile oynar. Benim zavallı gönlüm diyor, aşık diyor, sevgilinin yüzündeki nikap, yüzü örtüsüyle mu ediyor, aşklaşıyor, onunla oynuyor. Dikkat buyurulsun, sevgilinin yüzü değil söz konusu olan, bunu hatırından bile geçiremiyor, böyle bir şey yok. En fazla o yüzün üstü, örtüsünü bahse konu edebilir. Bunu da e, nasıl değerlendiriyor o nikap, güneş ise? Zavallı aşığın gönlü bir toz zerresidir. Hani böyle tozlu binalarda ışık, güneş ışığının sızdığı yerde kalkmış tozların raksını görürsünüz böyle uçuşurlar. Saymakla bitmeyecek. Yani sayıya gelmez miktar. Onlardan biridir zavallı aşık. Bak şu aşığın acizliğine diyor, zavallılığın hadsizliğine, densizliğine bak gidiyor. Hakir zerreyi gör ki afi bile oynar. Bir de güneşle oynamaya kalkmış diyor. Bu ne cesaret diyor. Bu ne hadsizlik diyor. Yani e, ya, benim için niye üzülürsün? E, hata bende, kusur bende, suç bende. Niye benim için kendini üzersin falan diyor ya. 20. yüzyıl şairi. Nükte aynı. Yani mükemmeldir sevgili, sevilen, maşuk öbürü ise aciz, zavallı, o kapıda dilenci. Benzetmeler hep böyledir ya Süleyman karşısında karınca ya güneş karşısında toz ya efendim e, Yusuf Aleyhisselam'ı satın almaya giden elinde bir avuç eğrilmiş ipten başka da bir şey olmayan koca karı der mesela. O kadar az sermayesi var ve gönlü o kadar yüksekteki heyhat bu ihalede sonuç alacak. İmkan yok ama e Karınca'da İbrahim Aleyhisselam'ı yakan ateşi, onu yakmak için yakılan ateşi söndürmek için giderken bu suyla söner mi dediklerinde e, tarafımız belli olsun dedi. Bu bir tercihtir yani. Çünkü yine bizim kültürümüzde aşk bir netice beklenerek girilen bir yol değil. E, orada eriyip yok olmak ağırlıklarından kurtulmak, kirinden, pasından temizlenmek bir terbiye usulüdür. Zaten aşığın kavuşmayı planlaması suç sayılır. Hatırından geçirmesi suç sayılır. İzzet Molla merhum diyor ki: Olur rencide hatır gör, olur rencide hatır geçse gönlümden dahi huslat, nihan bir yol mu vardır hatırı canane gönlümden. Ben diyor kavuşmayı zaten ifade bile edemem ama diyor gönlümden geçirsem hatırı kırılıyor o sevgilinin diyor. Acaba diyor benim bilmediğim gizli bir yol mu var diyor gönlümden o gönüle diyor. İçimden geçenimi biliyor acaba ki? Tabii. Minel kalbi ilel kalbi sebebi Sevginin, muhabbetin, aşkın kendisi kazançtır. Ucunda bir şey beklenmez. Yani hesabî değildir aşk işi. hasbidir. Hesaba kitaba sığmaz. sığmaz. Hasbi. ne demek bir beklenti yoktur. Ee, bizim bütün tutum davranışımız. Yani uzak bir konu gibi gelecek ama bunu burada derc etmek önemli. Bu millet İslam'la müşerref olduktan sonra bu asil millet, bu Türk milleti, efendim mübarek Haluk Ali Canap Türk milleti, Ercüment Ekrem öyle diyor. Ya tarif bu. Millet, mübarek, Haluk, Ali, Canab Türk milleti diye tavsiye ediyor. İslam'la şereflendikten sonra bayrağı alıp ona hizmet etti. Bunu canına minnet bildi ve bu hizmet boyunca bin yıl aşağı yukarı hep hasbi davrandı. Yani menfaatimiz ne olur? Elimize ne geçer? Ne kadar kazanırız? Falan gibi beklenti o Bereket de ondan oldu işte. Yani Cenab-ı Hak hasbi olarak çalışana veriyor. Aşk bunu öğreten mekteptir, usuldür işte. Yani bu divanlar onun için yazıldı. Bu divanlar bize insanlığa, insanlara aşkı öğretmek, göstermek için yazıldı. Bir takım misaller abartılı görünse de, şair, şiirli, şiirin tabiatındadır abartı. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Fakat maksat bellidir. Düzgün anlamak lazım. Yalan gibi gelir sana diyor şair koca Ragıp Paşa sözlerimiz diyor. Muvafıktır yine elbet mizaca şiveyi hikmet tabibin olsa da kiz bir marizin suhatin söyler. Yalan gibi geliyor ama diyor dikkat et diyor. Doktor hastasının iyiliği için bazen yalan söyler ya bu da öyledir diyor. Sana iyidir diyor öyle karşılam. İşte şiiri bu disiplin dairesinde görmeli. Seçtiğim son beyti de söyleyeyim de sen Oyun sorularımı hocam. alayım. ''Nâ kim ağlasın namert dünyadan murat, âne süt vermez necati takim oğlan ağlamaz. Ağla ey necati diyor, gözyaşı dök ki namert dünyadan murat alasın, maksada ulaşasın. Çünkü diyor ağlamayan çocuğa anası süt vermez diyor. Ana süt vermez necati takim oğlan ağlamaz.'' Tevriyeli kullanmış ana kelimesini hem anneyi kastediyor hem de ona. Ana süt vermez. Necati, ta kim oğlan ağlamaz. Bize burada da bir şey gösteriyor. Çok rastladığımız bir mesaj şiirimizde. Gözyaşı rahmettir, gözyaşı merhameti celbeder, maksada kavuşmak için elzemdir. Nisan yağmurunu almayan sadef inci yapamaz. O halde sen de gözyaşı dökmeden maksada kavuşamazsın geceleri ağla diyor yani ağla. Evet. Acizim, şimdi hocam, Sor. E, madem <gülüyor> muhabbeti biraz daha genişletelim. Evet, e, lütfen. Şimdi geçen haftalarda ve daha doğrusu programın çoğu yerinde hep aynı handikapla karşılaşıyoruz. Burada Necati Bey bu işi çözenlerden birisi yani. Evet. Bir makamı, bir mevkisi olmadığı halde şiiriyle bir padişahın bile dikkatini çeken Evet. Ve şiiriyle varlık gösteren ve o şiirde bizim e, özetlemen köşe taşlarından biri olarak özetledim Necati Bey'i çok geniş bir e, divanı var ve burada şuna geliyoruz o işte birilerinin bize mazimizi unutturmak için küçümsetmek için söylediklerinin hepsini Necati Bey tek, bir tek. garip Allah'ın kulu yükel evet. tek ee, cilsene fersuda bırakır boş bir iddia olduğunu gösterir. Yani o iddianın yaygınlığından başka hiçbir kıymeti yok. İnşallah biz de iddiamızı yayalım hocam. Yani bir güzellikten söz ediyoruz. Ortada olan. Gözünü kapatmadığın takdirde mutlaka göreceğin bir güzellikten, bir zenginlikten ve derinlikten bahsediyoruz. Ayıp olur insan kendi mirasına bu kadar büyük bir kültür mirasına böyle soğuk davranır, sırtını çevirirse ilgisiz kalırsa her zaman söylediğim gibi muhatabın bilgisiz olması mesele değil, ilgisiz olması derttir. İlgisizlik affedilir şey değil. Ee, herhalde benden daha akıllı, herhalde benden daha e, istikamet ehli ortada yani ilmiyle de bu insan bu kadar güzel sözü söylerken yani sadece gösteriş olsun diye imkanı var mı yani böyle bir şey. Şimdi beyitlerdeki şiirler şiirimizdeki şu noktada gözden kaçmamalı. Söylediği söz doğru olacak, faydalı olacak. Hiç değilse zararlı olmayacak. Bu şartlar gözetildikten başka bir de güzel olacak. Estetik, kulağa hoş gelecek. Ölçülü, vezinli bir musikisi olacak. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Bu kadar farklı disiplinleri, farklı e, kuralları bir arada gözeterek altı bin küsur beyit yazıyor mesela Mesnevi-i Şerif, Hazreti Mevlana aynı vezin hiç aksamadan e, devam ediyor. E, tekrara düşmeyeceksin. Yani müthiş bir şey. Bu insanı bir defa görünürde ne kadar e, kazanç sağlayacağı, insana neler kazandıracağı muhakeme kabiliyetini nasıl artıracağı, natıkasına nasıl bir güç kazandıracağı zaten ortada. Bir de bunu gönlü besleme, insanın manen yüceltme keyfiyeti var ki her türlü takdirin üstünde. Yani ben yazdım, beğenmiş olabilirim ama herkesin de beğenmesi ya lazım. Öyle de bir durum var ortada. Tabii, yani. tabii kolay mı? Yani hadi o dönemde diyelim fazla örnek yoktu. Azizim 5 asır geçmiş. Yani neden bahsediyorsun sen? Yani ne dayandı bu dünyada beş asır kolay mı? Bu kadar farklı zevkler, farklı toplumlar, farklı dönemler her birinde ayrı ayrı. İşte klasik buna dönüyor. Yani çağların geçmesinden etkilenmiyor. Saman alevi gibi parlayanlar vardır. Üç beş yıl, sekiz on yıl bilemediniz elli yıl adından bahsedilir, çok konuşulur falan ama bir asır geçer sonra yoktur yani. En fazla bir ansiklopedide de bir yer işgal eder o kadar. Bir dipnot olarak kalır o kadar. Bunlar öyle değil. Şimdi bir de nahtına bakalım. Naht. Buyur, buyur. Ee, malum her şairimizin natsı olması yazılı olmayan bir kural. Son derece geçerli. Hazreti Peygamber'den söz eden bir şiir. En az bir şiir. Geçen de Fenli Merhumun divanına baktım. 23 tane naht var. Biri birinden de lezzetli yani. Çok enteresan. İşte o 1918'de vefat etti. Anlattık ya tekrar tekrar. Hep anlatacağım onu Allah'ın izniyle. Onu herkesin duymasını istiyorum. Bize bu kadar yakın olan yani Anadolu'nun bağrından hani derler ya yiğidin harman olduğu yerden, 500 yıllık o kökede hala bağlı olan. Bağlı olan. Böyle bir şairden bahsediyor. Yani ayıp oluyor bu kadar unutmak. Bilmiyor olmak. Bir i̇zahı yok yani bu. izahı yok. Bu, bu düpedüz vefasızlıktır. Şimdi Necati Bey'in e, naatı epey uzun. Fakat şuradan beyit seçeceğim mesela. Te te Tevakkuf etti güneş gülleban hususunda tabiatında var iken bu denli istical. Şimdi abartı. Güneş diyor aceleci tabiatı vardır diyor. Böyle hızlı hızlı gider. Fakat diyor o dahi şöyle bir Durakları da bir arz hürmet etti diyor. Yani saygı duruşunda bulundu diyor. Güneşin altında çölde fazlaca duruyor olup yanlış olmanın da tesiriyle Hüsni Talil diyoruz buna edebiyatımızda güzel bir sebebe bağlama. Yani Nabi de beytinde diyor diye gökte yeni ayın dünya etrafında dönüp durması Resulullah'a olan hürmettendir. Bu kapının bağırı yanık dervişidir. Güneş ışığını buradan alan, güneş ışığını buradan alan zavallı bir kandildir diyordu. Felek de mahu selamın selamun çakidir. anun kandilidir, hur maflayı nuri ziyadır bu. Ona benzer bir şey söylüyor. Elif kıyamu oldu, dalü secdemim. Namaz kıl ki namaz oldu aynı Adem'e dal. Namazdaki kıyamı elif harfine, rükû dal harfine, secdeyi mim harfine benzetiyor ki benzer zaten. Adem. Cenab-ı Peygamber'in en büyük, en mühim ibadet olarak emir buyurduğu namaz diyor, seni Adem eden, insan eden şeydir. Elif, dal, mim. <gülüyor> Kıyam, rükû. Yani, bakıyoruz görüyoruz ki aynı hadiselere ben de bakıyorum o da bakıyor ama bambaşka bir bakış açısı var. Benim aklıma <gülüyor> elif geliyor, <gülüyor> ne yani, miyim geliyor. Yani yani öyle bir şey var. Sevgilinin gözünü saat harfine benzetir, dudağını mim harfine benzetir efendim. Buradan manalar istihrac ederek sanat yapar. Burada da elif dalmin ve Adem namaz insanı insan yapar demeye getirmiş. Gelay <gülüyor> saadeti fakriyle fahridan haca Şefaatin durur ümmet için de resul mal. Ne fakirliğinle ne zenginliğinle övünme diyor. Hani fakir de övünür ya. Evet. Yani fakirlik, dervişlik falan diyerek o da geçersiz diyor yani. Güzel olan, kıymetli olan ona uymaktır diyor. Zenginse de fakirse de. Ee, hayatın her safhasında, gençlikte, yaşlılıkta şeref, kıymet ona uymaktadır diyor. O uyursun diye uyulmak için gönderildi. Ey Nebi, seni meth ile mekle lafzile mümkün olamı emre muhal. Seni övmek diyor bir büyük bir yüksek ilimdir seni Kur'an övdü seni Allah övdü. Benim zavallı kelimelerim bunu buna nasıl güç getirsin diyor. Ben seni övmeye kalkışmıyorum ya Resulullah diyor. İsminle sözümü kıymetlendiriyorum diyor. Onu övmek bizzati ibadet emredilmiştir. Bizzati ibadet. O yüzden bütün şairlerimiz Koymuşlardır divanlarında yani naatsız bir divan yoktur. Bir ibadettir çünkü Berekettir sonra yani onu almak başlı başına bir saadet. Ama burada artık ustamız büyük usta e, uzun ana rayyet olup Mustafa'ya ümmet olan Mukarrer iki cihan devletine bulduğu ishal ona uyan Mustafa'ya aleyhisselat ve selam ümmet olan kesin Karar verildi o ki iki cihan devletine kavuşmuştur. Hem dünya hem ahiret saaletine kavuşmuştur. cemî emirde Kur'an ile müşaveresi, zihî kemâli lita'ayyûn esası istidlâl. O ahlakı sorulduğunda Kur'an ahlakıdır. Sordular Hz. Ayşe'ye ne dersin huyu ahlak hakkında Hz. Peygamber'in siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. Onun ahlakı Kur'an'dır dedi. Şimdi senin yapacağın, söyleyeceğin bir şey yoksa bir gazeline daha, bir kasiletine daha işaret edeceğim. Hocam, e, şimdi işaret levhalarına He. çok da bir Güzel. süremiz kalmadı. Ben Güzel. onunla bir de gönlümden tamam. geçen bir gazeli var. Tamam. Ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bir dem iken devleti dünyayı her dem sandılar. Bu fena gülzarının ayşını alem sandılar demiş. Çok meşhur bir gazelidir, evet. Şimdi... Bu şiirin şöyle bir hikayesi de var. Onu da isterseniz kısaca bahsedeyim lütfen, lütfen. dostlarımıza. Ee, Alina kitabında geçiyor ki e, ölüm saati geldi vakti geldi. Dedi ki bu şiir hem size hem bu dünyaya vedamdır, Şiire, hem, vedamdır. hem size vedamdır dedi. Ya. Ve bu şiirle başlayan e, beş beytlik bir gazeli var. Ben bu ilk şiirin e, bir dem iken devleti dünyayı her dem sandılar. Bu fena güzarının ayşını alem sandılar. Yedi beytli bir gazel. Yedi mi? Buldum. Bak. Evet, şol kadar zarilik ettim kim cihan dünyadını, hana kahı şivenü eyvânü matem sandılar. O kadar ağladım feryat ettim. Orsalığı öyle bir gözleşine boğdum ki diyor dışarıya bakanlar dünyayı Matemhane zannettiler, ölü evi zannettiler diyor. Benim feryadımı o getirdi dünyayı. Bakın dünyadan ayrılırken son şiirimdir diyerek söylediği şiirde. Ne enteresan bir şey. Giderken şiir söylüyor adam ya. Dünyadan ayrılıyor Allah'a sınırlık dostlar diyor. Ben gidiyorum bu şiire de size de vedamdır diyor. Halini Nihat Hoca Allah rahmet eylesin ee, o, onun hikayesi. Ehli diller görecek ha yine de tasvirini bağrına basmıştır Rusiyi Meryem sandılar. Sevgiliyi medhetmek, övmek ancak bu kadar olur diyor. Senin resmi, seni diyor, resmini gördüler ve zannettiler ki sanki Hazreti Meryem, Hz. İsa'yı kucağına bastı. Öyle bir güzellik. Şu güzelliği neyle mukayese ediyor yani? Övme nasıl bir şey yani? Abi güzel falan diyoruz. Böyle dilimizde bir şeyler var. Aşktan, tutkudan falan bahsediyoruz ama yani... Bunlar karşısında kadar ayıp ettiğini düşünüyor insan ya çok hmm. zayıf kalıyor. Çak çak etti karazül kabe cübbesin jendeler giymiştir İbrahim'e Adem sandılar. Kabe-i Şerif'in örtüsündeki yırtıklar parça parça olma yani e, o güzelin aşkına yırtıldı. Seyredenler de Hazreti İbrahim'in giydiği elbise zannettiler diyor. Hazreti İbrahim diyorum İbrahim etem. Hazreti İbrahim Ethem var ya o meşhur veli dünyayı terk edip saltanatı, padişahlığı terk edip dervişliği seçti. Hep böyle aşıklarımız da şairlerimiz de onu örnek gösterirler. Beni anlamak istiyorsan İbrahim Ethem'e bak diyor. Ya da Hazreti İbrahim'in ateşine bak. Üstümdeki ateş dağılama yaraları da onu andırır. Sundular bir cür akim bin yıl yaşar için tamam bu ruhlar necati. Bizi Adem sandılar. Bizi diyor insan zannettiler. İnsan yerine koydular. Ve aşkın cürasından bir yudum içen bin yıl yaşar diyor ömrü öyle bir ömür kazanır. Şimdi sen şu okuduğun gazeldeki ilk beyt evet. iyi ki unutacaktım ben onu iyi hatırlattın eksik olma. 1570'lerde vefat eden yani kanuni döneminin dev şairlerinden biri olsaydın da 15-16 kadar çıkıyor o dönemde birinci sınıf rahmi merhum. Bu beyti tahmis ediyor. Bu beyti tahmis ediyor. Beyti tekrar söyleyelim neydi? Bir demiken dev, devleti dünyayı her dem sandılar. Bu fena gül zarının ayşını alem sandılar. Bir andı bu dünya fakat aldandılar bunu. Hep sürüp gidecek zannettiler. Yanıldılar. Bu geçici bahçeyi kalıcı zannediyor. Bu fena gül zarının ayşını alem sandılar. Yani çok ciddiye aldılar bunu. Halbuki üç beş günlük bir fasıldı bu yani. Gelip geçecek bir şeydi. Aldandılar diyor. İşte tahmis eden Rahmi şöyle demiş. Ehli dünya kim cihan zevkinde madem sandılar. Vahki bu matem sarayı cayi hürrem sandılar. Bi beka iken esası dehri muhkem sandılar. Bir dem iken devleti dünyayı her dem sandılar. Bu fena gülzarının ayşını alem sandılar. Tahmisler de bir başka yani evet. bir başka yani öyle tamamlamış ki beyti önce okuduğunuz zaman ya bunun üstüne edilecek laf mı kaldı dersiniz ama varmış yani usta gelince usta rahmi de büyük ustadır varmış hakikaten. Dünya ehli olanlar, ehli dünya kim? Cihan de madem sandılar. Kimdir dünya ehli? Geçmeyecek, bitmeyecek bu zevk devam edecek zanneden kimse odur işte yani. Dünya kelimesinin lügattaki ikinci manası da alçak değersiz falan demek yani. Vah ki bu matem sarayı cayı hürrem sandılar. Yazık onlara ki bu ölü evini düğün evi sandılar. Vah ki bu matem sarayı cayı hürrem sandılar. Kıyaslamaya bak yani. Titanik batmadan önce konser veriliyordu güvertede. Evet. Ya, i̇nsanlar ölü evini, düğün evi zannediyor da aldanıyorlar. Bi beka iken esas-ı dehri muhkem sandılar. Katiyen kalıcı değil iken, geçici bir hayalden ibaret iken, bunu muhkem, bunu dayanıklı falan zannettiler. Sonra da işte söz geliyor... Necati Bey'e bir demiken devleti dünyayı her dem sandılar, bu fena zarının Ayşını alem sandılar. Şimdi hocam lugat, lugat bölümümüzde tamam. geçmeden tamam. bu şiirimizde geçen o fena kelimesi var. Hangi kelime? Fena. Fena. Ona bakalım. E, fena. Bakalım iki manayı da verecek mi lügat? Bakalım. Yok olma. Yok olun, yok, yok olma, yokluk. Evet. Geçip gitme. Evet bekanın zıttı. BAKİ'nin zıddı fani evet. Tasavvufta maddi varlıktan sıyrılıp Hakk'a ulaşma. Fena filah, evet. Kötü, iyi olmayan, uygunsuz ha, kötü. olan. Kötü, iki şey. manası da bu. Kötü, iyi olmayan. Fena adam, fena ha. söz diye bitirmişler hocam. İki mana var yani. Evet, iki mana. Geçici, Geçici. kötü. Kötü. fani evet. dediği zaman, fena dediği zaman ikisini birden kastediyor. İşte... Bu manayla bu Fena Gülzar'ının Ayşını alem sandılar. Yani bu kötü dünyayı bir şey zannettiler veya bu geçici alemi kalıcı zannettiler. İki mana birden. İşte e, ikinci mana arka plandaki manayla birlikte şiir de böyle inşa ediliyor. Sen bugün bir kelime uydurduğun zaman buna ikinci, üçüncü manalar yükleyemezsin. Yüklersen suni olur, yapay, yapay olur, olur yani. Buradaysa öyle değil fena köklü Cümleyi Her türlü tamamlıyor zaten buradaki fena tabii, Ne de bir şey var, var. Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor Fani kelimesinin bir manası var Yani Arapçadan gelmiş Türkçe ya, Bal gibi Türkçe olmuş bir kelime Fena dedi ya çok fena adam dediğimize Kim anlamıyor yani bal gibi Türkçe işte Biz anlıyoruz yani. Ama Arapçadaki kökeni itibariyle geriye doğru yıllar itibariyle Yüklendiği bir mana var. Onunla beraber geliyor. İşte zenginlik burada. Bir de gül kasidesinden evet, evet. söz edilmeli. Onu bulamadım şimdi ama oradaki bir yakışıklı beyt vardı. Gül kasidesi. Kime yazıyor? Fatih Merhum vefat etmiş. Evet. Oğlu ikinci Bayezid tahta geçmiş. Sultan tahta geçince o devrin şairinin ona bir kaside yazması bu vesileyle diyeceklerini demesi adetten. Yani buna ısrarla vurgu yapıyorum. Böyle bir göze girmek için falan falan yapılan bir şey değil bu. Bu adet yani cülusiye. Padişah tahta geçmiş, yer yerinden oynamış, neler olmuş. Yani bir şenlikler düzenleniyor. E sanat buna iştirak etmeyecek de ne yapacak yani? ve Bu vesileyle sadece padişahı övmek falan hatta övmek azdır bile. O vesileyle birçok şeyler söylenir. Bakın ne söylüyor? O be, şah beyt yani belki elli küsur beyittir o kaside ama şu beyt değil mi? Evet. Belki daha fazla. şah adil devridir var gûşimâlet ey sabah bülbüle cevreylemekten etsin istiğfar gül. Hayranlık uyandıran bir beyt azizim. Yani bakın böyle hiç mübalağa falan değil. şah adil devridir var alet ey sabah, sabah rüzgarına diyor ki, Adil Şah'ın devri geldi. Yani, gözün aydın. Gözün aydın, Bayezid-i Veli, ikinci bayezid Merhum tahta geçti. Madem adalet artık hüküm fermadır, madem adalet devri gelmiştir, o halde yeryüzünde bir zulüm devam ediyor. O zulmü kaldır ey sabah, ey sabah rüzgara. Nedir o zulüm? Gül bülbül zulm ediyor onu ağlatıyor. <gülüyor> Bülbülə cevrelemekten etsin istiğfar gül. Gülün yaprağı kulak gibidir ya. Rüzgar da gelir kulağa sallandırır ya. Evet. Ey sabah rüzgarı gülün kulağını çek. Güvüşü mal etmek kulak çekmek demek. Kulağını çek gülün ve ona de ki artık devir değişti. Senin bülbüle yaptığı zulüm de yasak. Yapma artık. Zulüm istiğfar etsin, tevbe etsin yani. Söyle güle, tevbe istiğfar etsin. Şimdi böyle insanınla tebessüm ettiren, şaka yapıyormuş gibi e, hissettiren, düşündüren beyte aslında ne diyor şairimiz? Valla diyor sultanım, e, birisine şimdi mesela ben seni çok çalışkan gördüm, e, çok iyi okuyorsun, tebrik ederim desem. Bu ne demektir? Oku demektir. Evet hocam. Yani durum bu. Aferin sen 10 puan aldın bitti değil. Padişaha sen diyor adil devrin padişahısın güle bile biz nasihat ediyoruz artık adalete o şekilde sarıl. Sen hareketinden anlıyorum ki Programımızın programımız sonunda yendik hocam. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Allah razı olsun. Bu akşam da divan edebiyatının köşe taşlarından Necati Bey'i konuştuk. Bu haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar.